Filifu'dan sesler. Gezerken özel. Koş, Gezi direnişinden radyoya. <gülüyor> Hazırlayanlar altıdan sonra tiyatro. Kağıtçının köpeği Kıtmir. Yazan Mirza Metin. Aktaran Sermet Yeşil. Uf, uf, Aman, iki bacaklılar yine doluştu buraya. Bu ne kalabalık be? Yu, dikkat etsenize be. ısıracağım şimdi bir tarafınıza. Çekil, çekil. Ruh. Ortalı boğettiniz yine. Ruh, ruh. Kendini benden üstün Tanrı'dan küçük görenler şöyle bir kenara çekilin de karnımızı doyuralım. Hadi hadi. <gülüyor> Salih Salih bak bak bak bak burada kartonlar var. Topla onları topla topla topla topla. Ooo bak şuraya da kola kutuları atmışlar. Bira kutuları pet şişeler. Topla topla topla. Ooo <gülüyor> bak bak şu ağacı asılı bezleri de alalım. Gece kulübede kendimize çarşaf yaparız. <gülüyor> oh, oha oh, ne kadar çok be. Vay. <gülüyor> Hadi Salih topla, topla. <gülüyor> Salih? <gülüyor> Salih benim can yoldaşım. Salih beni hiç yalnız bırakmaz. Ben de onu yalnız bırakmadım şimdiye kadar. Gezi parkına insanlar doluşunca gel dedi kıtmır dedi. Bu akşam dedi işimiz çok. Kağıt, plastik ne varsa toplar kendimize ziyafet yaparız dedi. <gülüyor> o da benim gibi, uysal. Tabii ben eskiden böyle değildim. Ama yaş ilerledikçe iki bacaklılarla yaşamayı öğrendim. Ben onlarla yaşamayı öğrendim ama onlar benimle yaşamayı öğrenemedi. Salih hariç. Çünkü o da benim gibi yaşıyor, sokakta. <gülüyor> oh, oh, oh, ne güzel. Ağaç kokuyor burası. Oh, seviyorum bu parkı be. Oh, oh, oh, ne güzel ağaç kokuyor burası. Oh, seviyorum bu parkı be. <gülüyor> Vaf, vaf, vaf. Aha, aha, bak orada. Şerefsiz kedi, ağaca tırmanmış kuşları gözetliyor. Görüyor musun? Bak, bak, bak, orada. Kedi, kedi. İnsana aşağı, in. <gülüyor> İnsana biraz oyun oynayalım ha. Spor yaparız beraber. Köşe kapmaca oynarız. <gülüyor> ah, i̇ki bacaklılar bugün eğleniyorlar ha. <gülüyor> Bazılarının elinde böyle ilginç aletler var ve ilginç sesler çıkarıp böyle dansa benzer hareketler yapıyorlar. <gülüyor> Hep beraber ve hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. <gülüyor> sık bakalım, sık bakalım. <gülüyor> aha, aha. Orada, orada bak. Şurada, Salih. Salih bak orada tezgahta. Güzel dumanlı kokular geliyor oradan. Et, et yapıyorlar. Et kızartıyorlar. Köfte yapıyorlar galiba. <gülüyor> Biraz yaklaşalım mı? Belki bize de verirler. İsteyelim. Belki verirler. Belki ben kuyruk sallarım. Pati uzatırım. Şirinlik yaparım. Belki bize de verirler. Hadi gel gel. <gülüyor> İyi be. Tamam be. Aman. Yemedik malını tamam. Hey hey hey. Ne oluyor be? Hop hop hop hop. Durun. Ne oluyor? Ne oluyor be? Gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Aha. Oh, ...ısıracağım bir tarafınızı... Aha, aha, aha, aha, aha. ...iki bacaklılar delirmiş gibi... Aha, ...çekil çekil... Aha, aha, ...salih, salih, salih neredesin salih... ...salih neredesin... Aha, ...şurada ağaçların arasında küçük bir kovuk var... ...oraya saklanayım bari... Aha. ...iki bacaklılar kaçışıyorlar... ...birbirlerini eziyorlar... Aha, ...biri yere düştü... ...ağlayanlar, bağıranlar, küfredenler... ...bu ne be... ...her taraf bembeyaz bir bulutla doldu... ...nefes alamıyorum... Bu ne be? Gözlerim yanıyor. Nefes alamıyorum. Salih neredesin Salih? İmdat! İmdat! Aa, aa, aa, aa. Sonra kendime geldiğimde ortalıkta hiç iki bacaklı kalmamıştı. Herkes kaçışmıştı. İki bacaklıların çok kötü durumda olduklarını gördüm ben. Ağaçtaki kedi artık kuşları gözetlemiyordu. Gökte kuş kalmamıştı. Ağaçtan yapraklar düşüyordu bir bir. Toprak sıklama alıyordu Rüzgar, rüzgar nereye doğru eseceğini şaşırmıştı. Ay sisten görünmez olmuştu. Yıldızlar zaten hiç görünmüyordu ki bu şehirde. Hava, hava, havadan patlayıcılar yağdırıyorlar. Böyle, böyle teneke kafalı iki, iki ayaklılar. Ayaklarında böyle kara çizmeler. Ellerinde kara aletler. Ateş püskürtüyorlar. Ateş püskürtüyorlar. Bu adam. ...adamlar benim kızgın halime benziyorlar... ...ama biliyorum ki ben, ben... ...ben canımdan korktuğum için kızarım... ...ve bunu kötüye yorumlayan bu iki bacaklılar... ...beni anlamazlar, anlamıyorlar... ...ben havlar havlar susarım... ...ama yabana öykünen bu teneke kafalı iki bacaklılar... ...onlar nasıl susacak... ...onları kim susturacak... ...aha, aha kedi... ...aha kedi... ...kedi gitme gel gel gel buraya gel buraya gel gel... ...vallahi bir şey yapmayacağım ya... ...gel gitme o tarafa ya şapsal kedi gitme gel... ...ya zarar vermeyeceğim sana... Gözlerim yanıyor. Bak oraya gitme. Duman var orada. Kedi. <gülüyor> Kedi. <gülüyor> Aha, kaçtı. Kaçtı. <gülüyor> Salih. Salih. Sali'yi bulmam lazım. Sali'yi bulmam lazım. Şimdi ağaçların arasından çıkıp meydana doğru ilerliyorum. Ağaçlardan biri böyle kocaman bir ağaç. Dur diyor gitme diyor. Bu senin için iyi olmaz diyor. Ama diyorum benim Sali'yi bulmam lazım. Salih benim dostum. O beni hiç yalnız bırakmadı şimdiye kadar. Ben de onu hiç yalnız bırakmadım. Onu bulmam lazım diyorum. O zaman başkaca daha büyük. Daha büyük yaşlıca başka bir ağaç. E, durma o zaman diyor. Git diyor. Git dostunu bul. Bunlar bak diyor. Daha önce de bizim dostlarımızı kestiler diyor. Aha diyor. Bak bu da o zamanlardan kalma bir yara izi diyor. Gövdesindeki kocaman ...durman yarığı göstererek... ...Salih, Salih'i bulmam lazım... ...ardından meydana doğru koşuyorum... ...meydan, meydan, meydan... ...Salih, Salih, Salih... <gülüyor> ...meydan, meydan... ...oo, meydan savaş alanı gibi... ...savaş mı olmuş burada? Ne olmuş burada? Her şeyin altı üstüne gelmiş. Her yer her yerde. Her tarafta taşlar. Her tarafta gazlar, dumanlar. <gülüyor> ne olmuş burada? Savaş mı olmuş? Sa savaş olmuş burada. S savaş. Savaş mı? S savaş ne? Savaş ne? Bir köpek olarak ben savaş alanını nereden biliyorum acaba? Ha? Aa bunu benim bedenim hatırladı herhal. <gülüyor> Ben anamı babamı hiç tanımadım. Kendimi bildim bileli sokaklardayım. Son iki yıldır da böyle Salih'le takılıyoruz işte. <gülüyor> Salih bana hiç sahibi gibi davranmıyor. Arkadaşız biz. Salih'le yani. Salih beni hep korur. Kollar. Ben de onun yanından hiç ayrılmam. Sa Salih'le. Salih. Salih. Salih neredesin? Salih. Salih'i bulmam lazım. Salih'i bulmam lazım. Meydandan geniş caddeye doğru ilerliyorum. Korkuyorum da. Korkuyorum da. Bir taraftan gidiyorum. Bir taraftan korkuyorum. Çünkü etrafımda tenekeden hayvanlar var. Tenekeden hayvanlar cirit atıyorlar. Başım. Dönüyor, başım dönüyor. Bunlar böyle bunlar böyle fil gibi. F file benziyorlar. F fil gibi böyle üstlerinde ho hortumları var. Hortumları var ama filin, filin bacakları, filin kuyruğu, filin, filin fil, fil ne? Fil ne? Bir köpek olarak ben fili nereden biliyorum acaba? Aha bunu da bedenim hatırladı herhal. <gülüyor> evet. Aha, Salih. Salih'in sesini duyuyorum. Kıt be. Kıtmir neredesin Kıtmir Allah belanızı versin Kıtmir öldürdünüz kaybettiniz onu Kazlarınızı da tomalarınızı da alın gidin buradan be defolun gidin be Kıtmir Kıtmir Aa, ses giderek yaklaşıyor Kıtmir hau Kıtmir au Kıtmir. Kıtmir. Kıtmir. Kıtmir hau hau Kıtmir Kıtmir Kıtmir au İşte tam ...karşımda. İşte tam karşımda. Hemen üstüne atlıyorum. Yalıyorum. Alnını yalıyorum. Alnını yalıyorum. Gözlerini yalıyorum. Burnunu yalıyorum. Yanaklarını yalıyorum. <gülüyor> kuyruk da sallıyorum. <gülüyor> Biz sevinince kuyruk sallarız. <gülüyor> Hadi gidelim buradan diyor. Hadi gidelim buradan diyor Salih. Hızlıca başka bir caddeye doğru yöneliyoruz. Burada başka iki bacaklılar var. Bunlar da böyle yüzlerini gözlerini örtmüşler. Bağıra çağıra taş atıyorlar. Taş atıyorlar. Yerden taş alıp fırlatıyorlar. Teneke kafalılara. Teneke'den fillere taş atıyorlar. Salih, Salih durun arkadaşlar. Durun taş at Atmayın, taş atmayın taş tenekeye işlemez anca gürültü yapar diye bağırıyor. <gülüyor> Bu arada herhalde dilinizi bildiğimi anlamışsınızdır değil mi? Ha? Evet evet ben sizin dilinizi öğrendim ama siz benim dilimi öğrenemediniz gitti. Bak şimdi. Ne dedim şimdi ben? Ha? Ne dedim? <gülüyor> ya öyle bakar kalırsınız işte. <gülüyor> Neyse. Tamam, Salih de kimse dinlemedi zaten. Onun da ne dediğini kimse anlamadı. <gülüyor> Taş atanların yanından hızlıca uzaklaşıp... ...daha aşağılara doğru inmeye başladık. Burada, burada başka iki bacaklılar da var. Bunlar da böyle durup hiçbir şey yapmadan olan biteni izliyorlar. Tehlike gelince kaçıyorlar. Tehlike geçince tekrar çıkıyorlar. Böyle ellerini arkalarına bağlayıp olan biteni izliyorlar. <gülüyor> sonra, sonra bu olan biteni izleyen durup... ...olan biteni izleyenlerden biri çıktı dedi ki... ...arkadaş ya arkadaş arkadaş ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? İki ağaç için ya değer mi dostum ya değer mi ya? <gülüyor> dedim ben de. <gülüyor> Tabii siz şimdi bunu da anlamadınız. Çevireyim. Eğer dedim ağaçlarla dost olabilseydin değerdi. <gülüyor> Sonra adam bana dönüp hoş dedi. Ben de hoş sana benzer dedim havadım. Ondan sonra da Salih'in peşi sıra yürümeye devam ettim. İşte işte o sırada yeniden ortalık bembeyaz bulutla doldu. Ya arkadaş bu bulut nedir ya? Bu nedir ya? Ben bunu sevmiyorum. Ben nefes alamıyorum. Ben gözlerim yanıyor Salih. Salih dur koşma. Salih kaçma. Salih dur dur dur. Bak yine kaybedeceğim seni Salih dur. Benim gözlerim ya. Ya ben niye ağlıyorum? Ya ben niye ağlıyorum? <gülüyor> Salih durdu. Salih durdu. Salih bir kadın durdurdu. Salih kadın kadının böyle elinde elinde bir şey var. Elinde böyle bir e, petişenin içine koymuş. Bir şey var onun gözlerine sıktı Salih'in ağzına sıktı. Çok iyi geldi. Sonra beni gördüğü döndü. Ay dedi sen ne kadar şirin şeysin böyle. Ek ek ek. Falan filan yaptı. Sonra benim gözlerime de o aynı şeyden sıktı. Ee, şeymiş bu. E, i̇çinde şey varmış. E, reni varmış. R reni. Ya da tahsit. Tahsit varmış. Bunu böyle suyla karıştırıyormuşsun. E, o, o böyle bir bibere iyi geliyormuş. Ama bir de şey varmış. E, ne varmış? O e, sirke varmış. Sirke. O da e, galiba e, portakala iyi. E, bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum. Ama bunlar iyi. Bunları bulundurmak lazım. Ondan sonra kadına teşekkür edip oradan aşağıya doğru inmeye başladık. <gülüyor> i̇şte burada işte burada Salih artık dayanamadı bağırdı Düşün yakamızdan be defolun gidin be Kağıt toplarız kovarsınız toplanırız dağıtırsınız Toprağımızdan sürersiniz sürdüğünüz yerde rahat vermezsiniz Giydiğimize yediğimize içtiğimize konuştuğumuza laf edersiniz Yeter be kıt bir işesin lan üzerinize <gülüyor> Kıt bir işesin üzerinize hop hop dedim Salih'e dur orada dur e orada dur işemem ben öğlelerinin üzerine Çişim değerlidir benim. Çişim. Çiş. <gülüyor> çişim değerlidir benim. Bir ağacın dibine işemeyi tercih ederim. Belki bir yaprak daha çoğalırız diye. Toprağa serperim çişimi. Belki yeni içmenler boy verir diye. Benim çişim yeşille yoldaştır. İşemem ben teneke kafalıların üzerine. Teneke ka <gülüyor> Şiir gibi oldu değil mi? <gülüyor> evet. Vallahi şiir gibi oldu. <gülüyor> Salih anlamış gibi bana baktı. Ben de ona baktım. Sonra susup aşağı doğru yürümeye devam etti. Ben de peşi sıra devam ettim. Orada kağıt arabasını aşağıda bir ara sokağa bırakmış Salih. Arabayı aldı. Böyle kalabalığın arasından tekrar yürümeye... ...ve etraftaki pet şişe, karton artık ne varsa bulup toplamaya devam etti. Ya dedim Salih dur. Salih, Salih, Salih. He <gülüyor> he Salih, Salih dur. Salih manyak mısın? Salih ne olur bu dur. Ya bırak toplamayı. Başka zaman toplarız ekmeğimizi. Şimdi kavga zamanı. Şimdi gidip benim köpek dostlarımı... ...yaralı kedileri, uçamayan kuşları... ...düşen fidanları bir araya toplamam lazım. Denize haber verelim, toprağa fısıldayalım, güneşe, aya, yıldızlara bildirelim, ormanlara haber uçuralım Salih. <gülüyor> Au! Au! O da ne? Salih de durup benim gibi ulumaya başladı. <gülüyor> Au! Au! Sonra başka köpekler, kediler ve martılar toplaşmaya başladılar. Ama ama daha bu toplaşmayı hala görmeyen, duymayan bilmeyen başka parklar iki bacaklılar da var. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? diye sordu meraklı bir kedi. Bir martı bunun üzerine aa dedi durun bu işi bize bırakın diye seslendi. Bir diğer martı aa dedi ama dedi biz su olmayan yerlere nasıl gideriz? Orada nasıl yaşarız? diye ürkekçe sordu. Aha kargalar dedi Salih. Kargalar, kargalar var. Kara kargalar. Kara kargalar var dedi. Onlar gelirler herkese haber uçururlar dedi. Onun ...üzerine başka bir martıt çıktı dedi ki... ...aa dedi o zaman dedi... ...kartallar da var dedi... ...kara kartallar var dedi... ...onlar çarşıdan gelirler dedi... ...herkese haber uçururlar dedi... ...evet ve daha başka bir sürü kuş ismi sayıldı... ...sonra martılar hepsine haber uçurmak için şöyle bir gerindiler... İşte, ...işte tam o anda... ...şapşal bir kedi yanaştı... ...evet bildiğin kedi... ...şapşal böyle göğsünü kabarttı... ...durum dedi... ''Aha dedim. Ben seni tanıyorum dedim. Sen o parktaki ağacın üzerinde kuşları gözleyen kedi değil misin?'' ''Evet dedi. Benim dedi adım Silvester dedi. Yorulmanıza gerek yok dedi başka yerlere haber uçurmak için.'' Dedi böyle o bir tavırla. Sonra da devam etti. Benim dedi Twitter adında bir dostum var dedi. O hiç yorulmadan bütün dünyaya haber uçurabilir. Çünkü Tweetie'nin Twitter, Twitter adında baş belası bir sosyal medyacı arkadaşı var. Az önce dedi biz dedi Tweetie ile dizi setinde beraberdik dedi. Sonra çalıştığımız televizyon kanalı doğamıza aykırı yayın yapmaya başladı dedi. Penguen gösteriyorlarmış. Penguen gösteriyorlarmış. Penguen, Penguen ne ya? Bu ülkede. Bu ülkede hayvanları kapattığınız o bahçelerin dışında nerede penguen var? Nerede penguen var? Neyse. İşte dedi. Devam etti. Twitty dedi, gelip bu konuda size haber vermemi istedi benden. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bu ne ego bombası ya? Bu ne ego bombası diye geçirdim içimden tabii. Ama bu egoya da ihtiyacımız olacak. Biliyorum. Sonra başka parklardan da haberler gelmeye başladı. Tivi uçuyor, tweeti, tweeti, tweeti, tweeti, tweeti, tweeti. kuşlar uçuşuyor. Bütün parklarda, bütün parklarda ülkenin her yerinde isyan başlamış. <gülüyor> Daha yaşanılır bir dünya için ekolojik isyan başlamış. A -u! A -u! Bitti. Kağıtçının köpeği Kıtmir. Yazan Mirza Metin. Aktaran Sermet Yeşil. Filifo'dan sesler. Gezerken özel. Gezi direnişinden radyoya. <Gülüyor> Hazırlayanlar altıdan sonra Tiyatro.